Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala yeri göğü yaratmış, gökleri direksiz ve onun orada lambalar birçok şeylerle donatmış, ışıklar koymuş, yeryüzünü ise sayılamayacak kadar türlü türlü nimetlerle donatmış ve Allah subhanu kuvveti gökten indirmiş olduğu rahmetle yeryüzünden canlı cansız birçok şeyler türetmiştir. Ve bunların hepsini emaneti sunduğu insanoğluna al, ye, iç ama şükrünü bana eda et ve bana isyan etme bana karşı gelme, emrimle hareket et diye yaratmış ve dünyaya göndermiştir. Yani ayet-i kerimesinde de dediği gibi, ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her amelde sadece beni unulamaları için yarattım, diyor. i̇bn basın Abbas'ın geniş meal açıklamasıyla. Bizim yaratılış gayemiz, Allah subhanahu ve teâlâ'yı birleme. Nerede? haftta. Nerede? Dilde. Nerede? Azalarda. Geçen haftalardaki derslerde de dediğimiz gibi Allah Sübhanehu ve Teala biz insana diyor iyiliği de kötülüğü de ilham ettik. Yani fıtratında her doğuş, her doğan çocukta iyiliği ve kötülüğü anlayabilecek haslet var. İtaata ve isyana mebni. Yani yaratılan bir çocuğun ister Amerika'da ister Türkiye'de ister Arabistan'da nerede olursa olsun gel dediğinde gelin ne manaya gelmeyince dedem, ne manaya geldiğini bilen e, fıtrat üzerine nedir yaratılmıştır yani bir çocuğa su getir deseniz o çocuk suyu getirse ona ne yaparsınız teşekkür edersiniz aferin Allah razı olsun artık neyse getir dediğinizde o çocuk suyu getirmiyorsa bir de şımarıklık yaparsa kızarsınız hatta kalkıp dövme yoluna bile gidersiniz. Bu nedir? İtaat etmediğinin karşılığı ona sende beliren bir gazaptır, kızmadır. İtaat ettiğinde ise ona karşı bir mükafat. İşte Allah subhanu ve Teala iman bazında, ileri bazında biz insana diyor imanı sevdirdik, küfrü, fıskı ve isyanı tiksindirdik. Yani iman boyutunda gönderilen bütün peygamberlerin anlattığı şeyler imanın fıtrata uygun, günahlarınsa fısk yönünden artık isyan yönünden neyse fıtrata tamamen ters ve fıtratın reddettiği şeyler olduğunu söylüyor. Ve Allah Subhanahu ve Teala imanı Allah size sevdirdi." derken Ali Senati ve Selam Efendimiz bu meseleyi açıklayan bir sözünde sizin yapmış olduğunuz iyilikler sizi sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz kötülükler de sizi üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Şimdi bugünkü derste ise konuyu ele almak istediğim nokta madem bizler imanı seviyoruz, imandan hoşlanıyoruz, küfürden tiksinmek zorundayız. Şimdi İslam'da şöyle bir kaide var kardeşlerim. Her şey zıttıyla ile bilinir. Zıttı ile yani iman varsa küfür de var. Tevhid varsa şirk de var. Hiçbirini birbirinden ayırt edemiyorsun. Sıfırlayamıyorsun. Şimdi Allah size imanı sevdirdi derken imanı kabul eden yani kalpte sıkıntısız, dilde sıkıntısız, azalarda sıkıntısız kabul eden birisi bunun her üçünden Küfrü de ne yapması? Tiksindirtmesi gerekiyor. Şimdi düşünün. Kalpte sıkıntı yok. Allah'ın varlığını, birliğini ne yapıyorsun? Kabul ediyorsun. Kalbe ait olan meselelere geldiğimizde mesela sevgi, korku, buğuz. Bu meseleleri ele aldığımızda onlar diyor Allah'ı sever gibi birilerini severler. Asla şirk koşmadan iman etmezler diyor. Şimdi imanı seven birisi küfürden nefret etmek zorunda mı tiksinmek e peki nasıl Allah'ı sever gibi birilerini sevdi bu imanı seven birisi şirkten küfürden uzak durması gerekmiyor mu imanı sevdiği halde küfürden uzak durmuyor ısrarlan bunun üzerine gidip bir şeyler yapıyorsa zamanla o insanda imanın eseri de kalmaz ve günahlar biriktikçe bu sefer ne olur küfrü sevmeye imandan tiksinmeye başlarsın. Ama bunu itiraf edemezsin. Aynı Müslümanın, Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır. diyor. Ne yapacaksın? Selamlaşacaksın, halatır soracaksın, ihtiyacını gidereceksin, hastaysa ziyaret edeceksin, cenazesi varsa gideceksin, teşrik edeceksin, bulunacaksın ve aksırdığında hamd ona yerhamik yallah diye dua edeceksin. Şimdi Düşünün, İslam'da imanın şubelerini ele aldığımızda anlatıyor şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Haya imandan bir şube diyor. Hayasızlık hangisine? Sen hayayı sevmek zorundasın. Bunu sevdi mi hayasızlıktan tiksinmek zorundasın. İşte imanı sevmenin alameti budur. Gıpta imandansa Haset nedir? Küfürdendir. Gıpta sana helal kılınmış, haset nedir? Ondan nefret etmek zorundasın. Şimdi birine haset etmişsen bu sefer tecessüs etmeyin diyor. Tahassüs etmeyin, birbirinize sırt dönmeyin. Ey Allah'ın kulları birbirinizi çekiştirmeyin, kardeşler olun kardeşler. Bir müminin bir mümine üç günden fazla dargın durması hoş değil. Şimdi hadis-i şerif bizi suizandan ne yapıyor? Sakındırıyor. Suizan nedir? Bir Müslümanın hakkında hoş şeyler düşünmemedir. Onun hakkında tağan etmedir. Onun gizli hallerini oturup ifşa etmedir. Çarşı pazar yaymadır. Bu haramdır. Kim bunu yaparsa artık onun vekili yani yapılan adamın vekili Allah. Allah'a hasım edinmiştir. Allah da onun bütün pisliklerini döker diyor. Peki bize emredilen ne? Kim? Ercan'ın hatasını mı gördün? Kapat. Allah da seni kıyamet günde bütün hatalarını ne yapsın diyor. Kapatsın. Sana düşen bu. Şimdi imanı seven birisi. imanı seven birisi. Küfürden ne yapacaktı? Tiksinecek. Tiksinmeyince şeytan gelip de direkt sana günahı işletmiyor Allah subhanahu ve teala ey Adem ikiniz şu cennette yiyin için ama şu ağaca ne yapmayın yaklaşmayın ne yaptılar İblis gelip de şundan ye deseydi Adem yer miydi ne yaptı pusu kurdu geldi önce havaya yaklaştı sonra o da annem, atamızı kandırdı eğer siz bu ağaçtan yerseniz cennette ebedi kalacaksınız ve ölümsüz olacaksınız. Adem bunu düşünür düşünmez ne yaptı? Gitti. Peki Adem iman ehli değil miydi? İman ehliydi. Peki neden isyan etti? İblis orada ne yaptı? Kandırdı. Şimdi her ne kadar insan imanı sevse de açık bıraktığı her noktadan iblis ne yapıyormuş? Giriyor. Ve sen işler işlemez bakın şimdi. Senin iyilik yaptığında bu seni sevindiriyor. Kötülük işlediğinde bu seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Diri olan kalp hemen Rabbına dönüyor. Ve Adem diyor hata etti de şaşırdı kaldı. Hemen tövbe yoluna gidiyor. Ama bu bile cennet gibi bir nimet elinde ne yapıyor? Alıp götürüyor. Şimdi geçen hafta da anlattım arkadaşlara. Adam gidiyor birinin devesini çalıyor ama daha sonra bunun imanını rahatsız ediyor ve aleyhissalatü geliyor İslam'da hırsızlığı sabit olan birisinin cezası nedir elinin kesilmesi hangi birimiz bir hırsızlık yaptığında gidip de emire beni temizleder var mı baba it? bakın imanı sevene bakın Geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben falanın diyor. Devesini çaldım. Beni temizle diyor. Sen dur diyor. Siz ikiniz kalkın diyor. Kabileye bir sorun. Develerine ne olmuş? Onlar gidiyor geliyor. Ey Allah'ın Resulü develeri şu tarihte kaybolmuş. Akıbetini bilmiyorlar. Sabitleşiyor suçu. Enes diyor ki herkes diyor kesileceği noktada çırpınır bir şeyler yapardı. Buysa diyor o kadar sakindi ki diyor bir şeyler söylüyordu diyor kulağımı eğildim dinledim diyordu ki ey el Allah'a hamdolsun ki senden kurtuluyorum eline bakıp konuşuyor. eğer senden kurtulmamış olsaydım koskoca bedenimi ateş yiyip bitirecekti diyor demek ki imanın sevgisi küfürden fısktan isyandan ne yapıyor insanı tiksindirtiyor bakın şimdi yine Müslüm'ün kitabı talaa okuyun Kadının birisi tutun şunu diyor. Bana tecavüz etti diyor. Adamın birisi karanlıkta koşuyor. Herkes tutuyor, getiriyor. Ali Salati Veselemi götürün recmedin diyor. Oradan birisi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü. Ona tecavüz eden o değildi diyor. Benim diyor. Ve adamın kendi itirafı olmasaydı hasebiyle götürülüp recmediliyor. Bakın, imanı sevmiş. Ama şeytana uymuş. Kadına ne yapmış? Tecavüz etmiş. Akabinde başka bir kardeşi o diye çünkü karanlık koşuyor. Herkes de o zannetmiş. Kadın da karanlıkta yüzünü görmemiş. Kendi itirafı olmasa öbürü ne yapacak? Rejim edilecek. Günah işlemesine rağmen daha günahın büyüğüne ne yapmıyor? Kendini yediremiyor. Kalkıp o günahın temizlenmesi. Karşılığında ne var? Bunun eli de gitmiyor bunun tamamen bedene gidiyor işte Allah size imanı sevdirdi derken işte bu noktada gideceğimiz hadis-i şerif nedir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu üç şey diyor kim işlerse imanın lezzetini bütün damarlarında hisseder birincisi neydi Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme Allah'ın sevme nasıl olur Mesela Yahudiler biz Allah'ı çok seviyoruz. Hristiyanlar biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama biz Muhammed'i sevmiyoruz dediler. Allah subhanahu ve teala ne diyor? Beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse Resuluma tabi olun da beni gerçekten sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım. Bakın Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde tutma sevme nasılmış? Gelen Resulü tasdik. Peki gelen Resul'un neyini tasdik? Sadece ben iman ediyorum La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Demek yetiyor mu Düşünün şimdi Kim şu bizim işimizde emretmediğimiz Bir iş yaparsa o nedir Mertuttur diyor Yani Ufacık anlatmış olduğu bir meselede, de en tepede Anlattığı bir meselede O anlattığından Kabulde sıkıntı varsa Onu sevdiğimiz manasına Tasdik ettiğimiz manasına ne yapmaz gelmez. Düşünün şimdi Mekke müşrikleri geliyor diyor ki ey Muhammed işte bak Yahudilerin peygamberi bir sürü mucize getirdi. Musa'dan bahsediyorlar işte bir asası var. İşte elini buraya sokuyor şöyle oluyor. Denizi yardı şöyle şöyle. İsa ölüleri diriltiyor. Sen de bize bir mucize getir de biz de ona göre bir inanalım dediklerinde. iki sefer Hira dağına ayna yapmıştır. Yarılmıştır. İki sefer gerçekleşmiştir. Bu mucize. O gün Mekke müşrikleri bu vakayı gördüklerinde ne dediler? Bu büyücüden başka bir şey değil. Peki bugün ne diyorlar? Aynı aynı ifadeyi bugün kullanıyorlar mı? Hem de inandım diyen olur mu canım? Peygamber'e sadece Kur'an verilmiş. Kur'an dışında mucize yok diyorlar. Şimdi bu Allah size imanı sevdirdi derken Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde tutma derken demek ki tiksinti gidiyormuş? Yapılan günah, işlenen günah, işlendiği noktadaki günah bu sefer sana küfrü içiriyor. Sen bu sefer imandan persah persah ne yapıyorsun? Uzaklaşıyorsun. Düşün şimdi bir deniz kenarındasın. Kayağa bindin. Şöyle bir denize açıldın, kürekleri çektin, şöyle etrafa bakayım dedim bir uzandın. Dalga seni yavaş yavaş kıyıdan ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. İşte insan günahlara dalması da bu tiptir. Şeytan öyle bir süsler ki öyle bir süsler ki kıyıya bakarsın insanlar falan artık gözükmez olur. Nasıl geleceğim? Ya Nasılsa buraya geldim. Devam der. Orada kaybolur. Gidersin. Onun için Müddessir sureti, suresinde de Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz diyor dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Demek ki bize dinde uyanıklık emrediliyor. Yani dinde dirilik emrediliyor. Düşünün şimdi Cibril hadisini ele alalım. Üstünde diyor yolculuk alameti olmayan birisi geldi. Oturdu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına dizini dizine dayadı uyluğuna uyluğuna diyor ve İslam nedir diye sordu diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek tek saydı diyor. İman nedir diye sordu diyor. Tek tek saydı diyor. Kaderi sordu diyor. Sonra ihsan nedir diye sordu diyor. Siz Allah'ı görmeseniz Allah'ın sizi her yerde görüp gözettiğini bilmenizdir diyor. Şimdi bakın Demek ki İslam insanı dinç tutmuyor. Demek ki iman insanı ne yapmıyor? Dinç tutmuyor. Hepsini dinç tutacak bir ihsandan bahsediliyor. Düşünün şimdi Allah'ı ve Resul her şeyin üzerinde tutma derken Allah'tan ve Resul'dan gelen meselelere bir bakalım. İslam'ın güzelliklerini, inceliklerini yakalamadığımız zaman imanı sevmemiz mümkün değil. Düşünün şimdi bir namazdaki incelikleri, güzellikleri el alalım. Bu namaz ki diyor insanı her türlü fahşadan ne yaparmış? Alıkoyarmış. Demek ki sen namaz kıldığın müddetçe imanı sevebiliyorsun. <gülüyor> Ve aynı nispetle de küfürden tiksiniyorsun. Ama gelin şimdi namaza. Namazdaki nifak alametlerine bakın. Namazı son vaktinde kılarsan, gösteriş için kılarsan, Allah'ı çok az zikredersen ki Nisa 140'tan 143'e kadar iyice bir okuyun tefsirini falan. Oradaki nifak alametlerini bir güzel yakalayın Nisa suresindeki. Şimdi o namaz kılanların vay haline. Yetimi itip kakıyor. Allah'ın hakkını vermiyor. Vay o orta namazı terk edenlere. Ama bak bunun önünde Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz namazın faziletinden bahsederken birinin evinin önünden bir ırmak aksa ondan diyor altı kere veya beş kere insan girse yıkansa kirden eser kalır mı? Demek ki imanın insandaki artması sevilmesi namazın hakkını vermekten geçiyor. Eğer birisi namazdaki bu güzelliği yakalamazsa şimdi namazın cüzlerine gelelim. Mesela hepimiz bundan sonraki salih kelimesinde gelecek bu. Salih olmayı ister mi? Sıttıklardan olmayı ister mi? Şehitlerden olmayı ister mi? Peki biz her namazda bunları istediğimizin farkında mıyız? Ettehiyatı diye okuduğumuz oradaki şeyin manasını çok uyan oldum mu? Ya Rabbi beni salihlerin arasına katlıyorsun. Salihliği istiyorsun. Ama bunun evelinde kazaba uğrayanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil diyorsun. Her namazda Allah Subhanahu ve Teala bize bunu söylemişse. Vallahi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve namazın vucubiyetlerinden biri olan Fatiha okumayanın namazı yoktur diyorsa o zaman bizim imanı sevmede en önemli rol dinimizi öğrenme. Din öğrenildiği zaman bu sefer imanı sevme başlıyor. Şimdi dalalete düşenler derken okuyun mesela hadis suresini yanlış hatırlamıyorsam 27-29'larda onlar diyor Allah'tan ruhbanlığı istediler. Allah onlara farz kılmadı diyor. Onlar diyor isteyince Allah da onlara farz kıldı. Ama yine diyor onlar işlemedi yoldan çıkmış fasıklardan oldu. Ruhbanlık nedir? Evlenmeme, inzivaya çekilme Dünyada az bir şeyle yetinme yani şu Hristiyanların yaptıkları. Yani emredilmeyen işleri uğraşma yapma. E, gazaba uğrayanlar kim? Allah'ın ayetlerini ters düz etme. Tevilde ve tenzilde tahrife gitme. Hem kendilerinin kafir olmaya sebep olma hem de gelen nesillerinin kafirliğine sebep olma. Şimdi Allah'ı ve Resul'ünü en üstte tutma nasıl olur? Hayırsız şartsız, sıkıntısız bir teslimiyet. İşte o zaman bakın Musa aleyhisselam firavunun korkusundan Medyen'e gittiğinde ne yapıyor? Orada iki tane kız kardeşin koyunlarını suluyor ve kendisine bir şey ikram edildiğinde ne diyor? Biz peygamberler hiçbir işi karşılıklı yapmayız. Onu biz bir ücret karşılığı da yapmadık. Biz ücretimizi Allah'tan istiyoruz diyor. Ve hakikaten Musa ihtiyaç içindeydi. Yani karnı açtı diyor Allah. Oradaki bir ağacın gölgeliğine çekildi. Ve sana muhtacım yani bu karın aç senin doyurmanı bekler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Onlardaki tevekkül, onlardaki sığınma. Şimdi isim ve sıfat tevhidi kardeşlerim. Fıtrattaki kulluktan ikinci kulluk. Yani tevhiddeki kulluğa geçen birinci adımdır. Birinci adımdaki ilk intiba nedir? Yaratan kim? De ki Allah. Sıfatları da hem soruyor hem kendi öğretir. Rızkı veren kim? De ki Allah. Yani hemen soran da öğreten de kim? Allah Azze ve Celle. Bunu bilen. Bunu öğreten birisi onun dışında birinden bir şey talep edip de imanını bozar mı? Peki Kur'an'da ne diyor? Sakına. Şeytan sizi açlıkla korkutup Allah'tan yüz çevirmesin. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetini ele aldığımızda hemen arkasında ne diyor? Ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum ki sizi doyuran benim. Öyleyse bana şirk koşmayın. Ve bir hadisi kutsi'de Allah subhanahu ve teala Resul'ünün diliyle diyor ki hepiniz açsınız. Öyleyse benden bir şey isteyin ki ben de sizi ne yapayım? Doyurayım diyor. Demek ki bizim hayra ermemiz hayrı murad etmemizle mümkün. Sen neye adım atarsan sana o kolaylaştırılıyor. Hayra doğru adım at hayrın eşiğindesin. Şekavet ehliysen yani niyetin bozuksa hemen onun eşiğindesin. Burada Allah ikisini de ne yapmış? Kolaylaştırmış. Ama sen imanı sever, küfürden tiksinirsen bu sefer Allah seni sadıklarla birlikte kılıyor. Ve sadıklarla arkadaş ediyor. Ve sen bildiğinle amel ettiğinde bilmediğini sana ne yapıyor? Öğretiyor. İşte İmanı sevmeyle ile küfrü sevme arasındaki seçme sana ait. Ama eski dersleri de hatırlarsanız orada isteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Fakat inanan da küfreden de açık deliller üzerine inansın, açık deliller üzerine ne yapsın? Küfretsin diyor. Şimdi bu ayeti kelimeyi lastik gibi sağa sola çekenler de var. Tamam canım cahil. Peki Adem aleyhisselam de olsa hata ettiğinde cennet gibi bir nimet gitti mi? O zaman bunun cahil bile olsa belası nedir? Çok büyük. Öyleyse hangi mesele olursa olsun, itaatta ve isyanda insanın attığı her adıma ne yapması gerekiyormuş? Dikkat etmesi gerekiyormuş. Eğer insan dikkat etmiyorsa, Yavaş yavaş imandan ne yapıyor? Tiksinmeye başlıyor. Aynen Talut'la Cahlut kıssasını defalarca döndürüp döndürüp örnek verdiğimiz gibi. Allah'tan ne yapıyorlar? Kral istiyorlar. Allah veriyor. Kendilerinden çıkma dedi iki aile ne yapıyor? İtiraz ediyor, dökülüyor. Bakın. Hep dökülme noktası, imtihan noktasıdır. Kral diyor ki gideceğiz Cahlut'tan savaşacağız. Zengin olanlar diyor ki ya gitmemize gerek yok ki rahat içindeyiz dökülüyor. Öbür taraf çocuklarımız karılarımız ellerinde esir gidelim alalım. Beraber geliyorlar. Deniz kenarına kadar her şey normal. Deniz kenarına gelince diyor ki Cağlut'un ordusu yüksek. Zaten biz ondan baş edemedik. Burada duralım geçerse. Talut ne diyor? Hayır. Geçtikten sonra. Bir kısmı da sırf oraya kadar geliyorlar orada korkuya kapılıyorlar. itiraz ediyorlar. Ondan sonra Geçerken kana kana su içmeyin. Kana kana su içenler görünce kaçıyor. Oraya kadar gelenler. O ana kadar itaat edenlerse Allah'ım bugün ayağımızı pekiştir. Kafirler kuruhuna karşı bize ne yap? Yardım et diyor. Ve ve teala da nice az toplulukları vardır ki koca koca toplulukları ne yapar? Galibe çalar diyor. Demek ki itaatın insanı götürdüğü zirve Küçücük bir isyanınsa götürdüğü noktaya bakın. Demek ki inandım dediğin zaman onun gereğinden amel ettiğinde kurtulan sensin. Demek ki inanan bir insan fıskın, küfrün fı her şeyinde ne yapması gerekiyor? Uzaklaşması gerekiyor. Düşünün şimdi Allah subhanahu ve teala lütfunun gereği veya kendi katındaki bir şeyi muradının gereği Kabe'yi bizim için ne yapmış kıble kılmış. Birisi çıkıp da ben bu Kabe'yi beğenmiyorum ben bir madet yap mabet yapacağım ve insanları oraya taptıracağım dese mümkün mü bu? Tarihte çıkmış mı bu? Ebrehe diye birisi çıkıyor hem de o zamanın tanklarını artık uçaklarını şey yap hani bugün süper güç diyorlar ya o günkü süper güç önüne gelen her silip süpürerek Kabe'ye kadar geliyor. Herkes dağlara kaçıyor. Mekke halkıda. Allah subhanahu ve teala kendi katından gönderdiği güçlerle onun ordusunu, Ebrehe'nin ordusunu hem de bir kişi kalmamak şartıyla helak etti mi? Bitti. Demek ki yaratan sorguya layık değil. Yaratılan sorguya çekilir. Öyleyse itaat dediğimiz zaman Allah bana bunu neden emretti? Niye emretti demeden olduğu gibi sıkıntısız önce bir kabul var. İşte biz buna tevhid diyoruz. Bunu anladınız mı? Hiç sıkıntısız. İşte buradaki şek, şüphe, istihza, alay her şey insanın ayağını anında ne yapar? Götürü verir. Düşünün şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla diyor. Neden korkaklıkta ve cimrilikte evet de yalandı asla? Hiç düşündünüz mü? Korkak olan birisiyle herkes yola çıkar. Cimriyle de çıkar. Ama dalga geçer. Şuna bak pısırık. Şuna bak var yemez der. Ama yine arkadaşlık yapar. Peki yalan söyleyenler? hiç güvenmez, güvenemez onun için dindeki değerler de böyledir kardeşlerim mesela kişi zina eder diyor cennete girer içki içer cennete girer harpten kaçar cennete gider işte e, hırsızlık yapar cennete girer deyince ebu zel itiraz ediyor mu niye itiraz ediyor Allah diyor imanı sevdirecek, küfürden tiksindirecek, o bunu işleyecek, cennete girecek öyle mi diyor? Evet diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürse de. Nasıl anlayacağız şimdi biz bunu? Nasıl anlayacağız? Bu insanın bu fiili işlerken ondan tiksinmesi gerekmiyor mu? Ha, bir aşama daha hadis-i zikredeyim kişi diyor zina ederken iman aynen bir gömlek gibi olur ve onun üzerinden çıkar diyor muhtezil hemen bu noktada diyor ki o anda ölse tamam işte kafir diyor canım hiç mi adam kelime-i şehadet getirecek kadar zamanı kalmıyor o anda öldü mü kafir diyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girer peki bu ifade çıplak mı? Hı? hangimiz gelip bir itirafta bulunuyor geliyor ey Allah'ın Resulü ben diyor falan gazinin diyor şeyi, falan mücahitin diyor hanımını öptüm sıktım okşadım cinsi münasebetin dışında her şeyi yaptım diyor Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam sen Allah yoluna giden bir mücahitin hanımına bunu mu yaptın diyor o kadar çok söylüyor ki adam ağlayarak gidiyor artık başına bela gelmesine Allah Subhanahu Kuvveti'yle ayetlerini indiriyor. Hemen Ömer'i gönderiyor. Adamı çağırtırıyor. Git diyor. Güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl. Bu ona kefaret diyor. Pişman oldu mu? Oldu. Gidip iki rekat namaz kıldı mı? Kıldı. Neymiş bunun kefareti? Bu. Peki bu hüküm indi. Sen bunu bilip duruyorsun. Ben bunu işte yaparım, gider. Abdest alır, 2 rekat namaz kılar, tövbe ederim. Diyebilir misin? Kafir olursun. Bunu anladın mı? Şeytana uydun. Bunu yaptın. Ömer diyor ki bu ona has mı diyor? Hayır, ümmetimin diyor. Başına kazayla gelen hepsini. Şeytana uymuş. O an yanılmış. Ama bunun kefareti neymiş? Bu. Yine sahabe gelir. Ey Allah'ın Resulü diyor, beni temizle bunların hepsi teker teker örneği var yani imanı sevip küfürden tiksinmenin ve cennete girmenin bedeli böyle işte öyle rastgele herkes zina etsin herkes hırsızlık yapsın herkes işkiyi alabildiğini içsin cennet böyle değil bak mesela bu mesele böyle değil adam geliyor ey Allah'ın Resulü, diyor beni temizle ne oldu ki diyor ben zina ettim diyor git diyor sen bizim arkamızda namaz kıldın kıldık git Allah seni temizledi diyor. ikindi de geliyor kıldın mı kıldın git Allah seni temizledi akşamda geliyor bizim arkamızda namaz kıldın dördüncüde de gelince ki dört şahit gerektiği için adam dördüncü de, de namazdan sonra şahitlik. tutun bunu diyor ve kavmine iki tane insan gönderiyor bunda delilik emaresi var mı kavmi ne yapıyor hayır diyor içimizde en efendi en ahlaklı en dürüst diyor insanlardan vasıflı geliyor. Ondan sonra okuyun bak hadisleri. Belki sürtürmüşsündür, şöyle şöyle etmişsindir. Yok diyor adam. Peki en son Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesini okuyun. Sürmeden milinin içine girip çıktığı gibi girip çıktı mı diyor? Evet, götürün rejmediyor. Görüyor musunuz ifadeyi? Sorgularken bile en net sorulacak ifadeler Allah Resulü ne yapıyor? Soruyor. O adam götürülür ve rejmedilir. Yine aradan yıllar geçiyor veya iki yıl geçiyor kadın geliyor. Estağfurullah bir sene falan geçiyor kadın geliyor. Beni temizle diyor. Çocuğunu diyor büyüt de gel. En son çocuğun elinde ekmekle gelince Allah'ın Resulü bak diyor ekmek tutuyor. Kaç sene geçmiş? En az bir dört sene var. Buna rağmen kadın temizlenmek istiyor mu? İmanı bakın seven insanların hareketi bu. Ebu Musa ile işaret ediyor ki Allah'ın Resulü bırak kadına eziyet etme diyor. Bak temizlenmek istiyor diyor. Çocuğu kadının kucağından alıyor. Bunun ve şeyi benim diyor. Velisi bundan sonra benim diyor ve kadın rejim ediliyor. Şimdi imanı sevme böyle. İmanı sevip de küfrün fıskın isyanın hiçbir şeyinden tiksinmeme insanda imanın lezzetini de bırakmıyor. Olduğu gibi sıyırıp ne yapıyor? Atıyor Demek ki Ömer'in dediği gibi Anam babam sana feda olsun dediğinde Allah Resulü ne diyor Nefsini de diyor Nefsini de katınca Şimdi tamam oldu Şimdi iman kemale erdi diyor Aynı Ömer'e bakıyorsun Ey Allah'ın Resulü diyor İşte bak diyor bu Allah'ın diyor Ayetleri İsrail yanında buldum İşte diyor Bunları okuyayım mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Gözleri kıpkırmızı oluyor. Onu görünce Ömer, Vallahi allah Rabb, Dini İslam, Senede Resul kitabı da Kur'an-ı kabul ettik deyip diş çökünce Allah Resulü diyor ki, Aleyhissalatü vesselam, Kardeşim Musa aranızda olsa, Benim getirdiğime tabi olmasa, Andosunu da yoldan çıkmış sapkınlardan olur. Demek Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üstünde tutma neymiş? Bu. Nefsi de yok sayacaksın. Peki Ömer tutuyor bakın yine Hudeybiye Anlaşması'nda. Hudeybiye Anlaşması'nı okudunuz mu? Müslümanlardan birisi kaçıp geldiğinde teslim edilecek. Daha sonra kadınların meselesi nes olundu. Kadınlar verilmeyecek. Erkekler verilecek. Ama Onlardan birisi bir şey olduğunda geri verilmeyecek. Bunun gibi birçok şeyler vardı. Erham Ağır meseleler. Ömer ne yapıyor? Allah hak değil mi diyor? Evet. Sen Allah'ın resulü değil misin? Evet. Yani İslam hak değil mi? Evet. Ölüm hak değil mi diyor? Yani ölelim diyor bu urda. Hak. Evet. Niye kabul ediyorsun diyor? Yani bu kabul edilecek şey mi? Susuyor. Ebu Bekir'e gidiyor o da susunca ondan sonra kafir olmaktan korkuyor. çünkü Sesini yükseltti diye ve korkuyor yaşmanı kafaya şey yapıyor ve ağlamaya başlıyor karşı geldim diye. Bakın Allah'ı ve Resul'ünü her şeyin üzerinde tutma budur. Yine Nur suresinde eğer yanlış hatırlamıyorsam peygamberin sesinden fazla sesinizi yükseltmeyin ayeti indiğinde Sahabelerden bir tanesi evine kapanıyor. Ben artık cehennemliyim diyor. Niye? Çok gür sesli birisi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam evine kadar gidiyor. Allah sana rahmet etsin diyor. Ve diyeceğini diyor. İmanı görüyor musunuz? Lezzeti. Hangimiz bunu düşünür? Yine Allah subhanahu ve teala o sahabeyi denerken, imtihan ederken ki nesk oldu elhamdülillah peygamberle konuştuktan sonra izin almadan gitmeyin ve bir şey arzu edeceğinizde önce bir şey ne yapın infak edin diyor infak ettikten sonra soru sorma var bugün aynı şey kalmış olsaydı bir alime geldiğinizde birine infak edip de gelme hangimize şey gelirdi Hı? zor olurdu değil mi Allah bizim taşıyamayacağımızı ne yapıyor vurmuyor ama imanınızı denemek için diyor Sonra hadis-i şerifte ne diyor? Allah için sevme, Allah için boz etme. Şimdi imanı seven birisi, hoşlansa da hoşlanmasa da Müslüman'ı sevmek zorunda mıymış? Boynunda İslam bağ olduğu müddetçe. Peki birisi bunu sevmezse, bu Müslüman, bunu sevmezse imanı sevmiş mi? Sevme Allah'ın emri. Sevmeme kimin emri Ercan? Küfrü, fıskı, isyanı reddetmemişse bu sefer imandan tiksinmeye başlar. Ama imandan tiksindiğini ibli ona göstermez. Nasıl sevmeme başlar? Gıpta mı bize emrediliyor, haset mi? Gıpta. Ben şimdi Ercan'a gıpta etsem Ercan'la muhabbetimize doyum olmaz. Ben Ercan'a haset etsem ne olur? Muhabbet bittiği gibi tarafkirlik de başlar. Tecessüz de başlar. Gıybet de başlar. Ve artık sırtlar döner, kalpler kasvet bağlar. Sevgi biter, açık aramalar başlar. Ama gıpta ettiğinde ayıp varsa da kapatma başlar. Onun için Allah için sevme derken mümin birisinden Allah hoşlanmış sevmişse sen ona buğz edemezsin. İşte imanı sevmenin alametleri bunlar. Küfürden tiksinmenin alameti de bu. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hayırsız şartsız sevmemi değil. Günahı nispetinde ona bozun tepkin var. Düşün şimdi birisi güvercin besliyor. Güvercinin peşinden koşuyor. bu Kureyre ne diyor? Vallahi diyor ben ve vesselam'dan işittim. Bir şeytan bir şeytanın peşinden koşuyordur. Şeytan ifadesi neye kullanılır? Ama bakın çok ağır. Bir şeytan bir şeytanın peşinden koşuyor. Yani taguttu, küfür ehliydi. O kadar ileri safa Ve Veyahut sahabenin birisi tutuyor, sapan taşıyla uğraşıyor. Yapma diyor gene görüyor yapma diyor. Üçüncü de yakalayınca bak bir daha görürsem vallahi selam vermem diyor. vallahi hasta olduğunda ziyaretine gelmem vallahi öldüğünde cenaze namazını kılmam nasıl bir tepki bu yerinde ve sevdiğinin alametidir peki bunu toplumun içinde yapsaydı bak bu bir azar alınacaksa da ne yapılmaz alınmaz onun için imanı sevme, küfürden hoşlanmama, sadece ben imanı seviyorum demekten olmaz. Bu senin kalbinde, dilinde ve azalarında ne yapacak? Fışkıracak. Allah'ı seviyorsan ona yakın bir eş buraya sokmayacaksın. Allah'tan korkuyorsan onun dışında hiçbir şeyden korkmayacaksın. Allah'tan istiyorsan ondan istediğin gibi hiçbir şeyden ne yapmayacaksın? istemeyeceksin sığınmada istemede adak adamada hepsinde burada ne yapacak bunlar tecelli edecek ve dile geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuşacaksın ya da susacaksın bu imanın alameti veyahut İbn Ömer tutuyor merkebiyle giderken arkasında da kölesi Nafi var kaval sesini duyuyor ne yapıyor kapa diyor. Çobanın yanına kadar geldiğinde ondan nehy ediyor. Çoban kavalı bırakıyor böyle bakıyor. Kulaklarından parnağını çıkartıyor. Aynı diyor ben de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın merkebinde bir gün bir yere giderken o da böyle bir çobanı gördü. Kulaklarını tıkadı ve bunu bu sesten men etti diyor. Bunu yapma. Vallahi ben iki bed sesten harbetilmekten gönderdim. Birisi bu çalgı sesi Birisi de ölülerin arkasından yaktıkları ağıt sesi diyor. Şimdi imanı seven birisi bunları duydu veya lokman altıdaki ayeti indi, indiğini duydu. Müzik dinleyebilir mi? Çalgı sesi dinleyebilir mi bilerek kasten? Hı? Dinleyemez. Dinliyorsa o zaman iman ne olur? Zedelenmeye başlar noktalar büyüdü mü küfür o kadar hoş gelir ki sen imanın lezzetini ne yapamazsın? Alamazsın. Bu sefer senin marufun maruf, senin münkerin münker olur. Yani senin iyiyin iyi. ha Şimdi bunu burada tut. Sonra kim bir münker görürse onu izale etsin. Yani ona mani olsun. Neyle? Elinle. Neyle? Dilinle. Neyle? kalbinden. Bunun üçünü de yapan mümindir diyor mu? Diyor. Peki bundan ötesi hardal danesi kadar iman yok diyor. Şimdi şefaat hadisine bakın. Her şeyi akıbetiyle. Cennete hesapsız girecekler var mı? Kimileri topuğuna, kimini dize, kimini çenesine, kimisi kafasına kadar tere gömüldüğünde arşin gölgesinde gölgelenecek var mı? Kim bunları çok okudunuz mu? Peki, Sırat'tan geçerken günahın nispetinde düşüp de böyle kömürleşecekler var mı? Kalbinde hardal tanesi kadar iman kalanlar sonunda çıkarılacaklar var mı? Şimdi bir cennete hesapsız giren, Sırat'tan yıldırım gibi geçen, terleyerek geçen, topuğuna kadar terleyerek geçenler kimler hiç düşündük mü acaba? Veyahut Allah subhanahu ve teala diyor bir kulunu çeker. Ey kulum falan yerden geçiyordun. Orada bir münker vardı. Sen ona mani olmakla mükelleftin. Ona mani olmaktan seni alıkoyan neydi diye soruyor. O kul diyor ki korktum. Benden korkman daha layık değil miydi? İşte küçük düşme budur. İşte küçük düşme budur. İşte küçük düşme budur diyor. Neden küçük düşme budur diye e, ifadelendiriyor hiç merak ettin canım. Bize herhangi bir toplumun içinde bir şey yapsalar küçük düşme olarak kalırız değil mi? Kıyamet gününde bütün insanların huzurunda böyle Allah bize sorarsa bu ne olur? Asıl küçük düşme budur diyor. Yani kendi nefsinize takındığınız bir şeyi neden Allah davasına takınmıyorsunuz? İşte orada takındığınız tavır fıtri. Neden sizi yeri göğü yaratan için bu tavrı takınmıyorsunuz diyor. İşte imanı seven insanların takınacağı tavır. Gelelim şimdi bu öncülere. Peygamberler gördüğü küçük olsun büyük olsun hangi münker olursa olsun engellemeye çalışmış mı? İbrahim aleyhisselamı ele alın. Şimdi insan hep çokluk olmayı düşünür. Ya arkamda birileri olsun biraz fazla olalım işte büyük cemaat olan da şunu şunu yapalım. Var mı peygamberlerde böyle bir istek? Hı? 950 sene davet eden bir peygamber Nuh Aleyhisselam'ın 950 tane en azından bir inanan olması gerekmez mi? İnanan 13-14 kişi. Sayı mı önemli? Davet mi önemli? Önemli olan burada davettir. Kabul eden etmeyen insanın sayısı önemli değil. Önemli olan senin tevhid eğil olman, imanı sevmen. İmanı seven kurtuldu. Küfre talip olan da ki oğullarından birisi de karısı da kâfirlerden, de onu da gömdük diyor ama sebebi, suçu nedir bilmiyorum. Hiçbir rivayet okumadım onunla alakalı. İki tane peygamberin hanımı helak oldu. Birisi Nuh Aleyhisselam, birisi de Lut Aleyhisselam. Lut Aleyhisselam alakalı geliyor da Nuh Aleyhisselam'la alakalı sadece ayette geliyor. Ben açıklama bilmiyorum. Orası önemli değil. Ama dağın tepesine kaçar gene kurtulurum dedi. Boğuldu mu? O da gitti. Demek ki imanı sevme Allah'a teslimiyeti gündeme getirmeli. Allah'ın emrinden hoşlanma. Ne yettiğinden ne yapma? Uzaklaşma oluyor. Şimdi küfrü fıskı isyanı gelelim biz nereden öğreniyoruz Hı? nereden öğreniyoruz tiksinebilmek için bir şeye ihtiyaç var değil mi şu toplumda domuz etini niye yemezler at etini niye yemiyorlarsa domuzu da bundan yemezler ne demek istediğimi anladınız mı Hı? yani o da cahillikle kabul o da cahillikle kabul bunu anladınız mı yani şu toplumda bacanaklar, dayoğulları, teyzoğulları, amcaoğulları hep birlikte oturur mu kızları? Oturur. Oturmazsa ayıp sayarlar. Şimdi eğer biz atalardan babalardan öğrenirsek imanı ne yaparız? Hep kendimizi iman dairesinde görürüz, küfrü tanımamız bile mümkün. Demek ki imanın tahsil edileceği yer neymiş? Allah'ın kitabı. Helalı haramı, her şeyi biz nereden öğreniyoruz? Ha. Demek ki fıtratta kulluktan çıktığımız nokta neymiş? Gelen her nasa teslimiyet. İşte birincisi Allah azze ve celle'nin verdiği akıl, ikincisi o aklın vahiyden gelen her şeye neydi? Teslimiyeti yani mükellef olmanın altyapısı da bu imanı sevme oradan geleni kabul ve hayata geçirme de onun tiksintisinin bir eseridir ama imanı sevdik ama küfür var bunun adı neydi söz ve amel ne yaptı ters düştü işte küfrü fıskı isyanı geçen haftalar izah ettik ya 3 aşama diye kişinin hepsi de Günah babı neydi? Nefse zulümdü. Bir kendi bedenine, iki kullara, üç yaradanın seni yarattığı halde ona eş koşma. İşte bunun hangi merhalesi oluşmuşsa orada bir sıkıntı var. Ama hepsi de sözden ameli neydi? Ters düşmesi. Kişinin bedenen ters düşmesi mümkün. Buradaki çare ne? Şeytan diyor tek kişiyle beraber. İki kişiden beri. Hep yalnızlıktan ne yapıyor? ediyor Peki bilenle bilmeyen bir olur mu? Olmaz. Seni cehaletten ne yapıyor? Kurtarmaya gidiyor. Peki gelin onlara Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uyun dediğinizde onlar ne der? Hayır. Atalarımızı neyin üzerinde bulduysak onun üzerine. Adam diyor ki şimdi ya diyor işte et yemeyeceksin şunu yemeyeceksin bunu yemeyeceksin işte çocuğun sakat olur. Lan dangalak ayet mi var? Yani ayetmin mi senin çocuğun sakat olma? Akraba evliliği yapmayın diyor işte çocuklarınız sakat dua. Alevisi Sünnüsü. Şu cemaata bir bakın. Hasan'la Hüseyin hakkında bir laf söyleyen var mı? Var mı? Duydunuz mu? Hepsi severdi mi? Peygamber torunu bu. Peki Aleyhissalatü Vesselam kızını kime verdi? Kimden oldu bu torunlar? He? Kendi kanından. Hem de amca çocuğu. Amcasının çocuğuna. Yani amca çocukları ne yaptı? Evlendiler. Var mı çocuklarında bir sakatlık? Peki bu ne? Hangi meseleyi ele alırsak alalım. Kur'an'a ve sünnete gitmediğimiz zaman küfürden tiksinmemiz mümkün değil. Anlatmak istediğim nokta bu. Ha demek ki şeytan ağını o kadar güzel örmüş ki bu ağıyla bizim tiksineceğimiz noktayla seveceğimiz noktayı birbirine karıştırmışız. İşte imanı sevdim diyorsan imanın lezzetini kalbine soracaksın. Yaptığın şeyler seni sevindiriyorsa ha namaza durdun. Namazdaki güzellikler sende oluşmuyorsa bir yanlışlık var bir yerde su kaybı var oruçtaki güzelliğe bakıyorsun oruç bedenin şehvetini ne yapıyor kırıyor beden acık acıkıyor şehvet ne yapıyor doyuyor peki beden doyduğunda ne acıkıyor Hı? işte bu buradaki incelikleri ne yapıyorsun yakalıyorsun peki haç nasıl bir olay kim hacca gider haccı mebrur olursa anasından doğduğu gibi tertemiz olur değil mi? yani sıfır kilometre bir adam oluyorsun haccı mebrur olursa ve hacca gidip de hacı mebrur olmayanın da burnu yerde sürtsün burnu yerde sürtsün diyor mu bak bunu da diyor peki gücü yetip de hacca gitmeyenlere ne diyor hayahı dönmüş yani kafir diyor. Müşrik diyor. Şimdi bakın imanı sevmenin alameti neymiş? Senin gücün yettiğinde yol emniyeti de varsa ne yapmanmış? Hacca gitme. Peki sen bunu yapmazsan durup dururken kafir olarak ölüyor musun? Belayı görüyor musunuz? Yani imanı sevme imanın gereğiyle amel etmeyi gerektiriyor. Ha, i̇man artar, eksilir. Başka derslerde ne dedik? diri kalpler var, hastalıklı kalpler var, ölü kalpler var. Bir de münafığın kalbi var, ters düz olan kalp. Dili kalpler neydi? Kalbiyle tasdik ettiğini, diliyle ikrar ettiğini, azalarıyla ne yapan? Geçiren. Buna mümin deniyor. Ters düz olan ne? İmana girmişken onu reddedip küfre girme. Yani münafıkların şeyi. Kafirinki nedir? Kapkara, koyu bir kapalı yer. O da nedir? Her şeyden inkar eden, e, hastalıklı, teneke kalbe gelince o neydi? Suyu gördüğünde nasıl şımarırsa o fasilerler diyor. İyiliği gördüğünde ona meyleden. Nasıl diyor bir yaraya ciriyet diyor dolarsa, kötülüğü gördüğünde de ona meyleden diyor. Bu neymiş? Demek ki iyi kötü birbirine ne yapmış Karıştırmış Buna da misal verirken Fitneler diyor kalbe Hasır çubukları gibi ne yapar Arz edilir Düşünün şimdi yaşadığımız şu toplumda Helala harama Dikkat etmeyen bir sürü topluluk var mı Var Sen ne yapacaksın Sen dikkat etmek zorundasın Neden etmek zorundasın her ne olursa olsun şurada dört kişilik bir ailesin 100 milyon maaş alıyor. şurada da dört kişilik bir aile var 100 milyon maaş alıyor onun parası on gün geçmeden biter seninki artar bile bu ne artma mı Allah'ın bereketi senin kanaat etmen Allah'ın sana malında bereket vermesine sebep olur. Ne yaptığını, nasıl olduğunu sen bile anlayamazsın. Ama senin aç gözlü olman, günahlarda aşırılı olman, Allah'a isyan etmen senin malının, sıhhatinin artmasına sebep değildir. Aksine yükünün artmasıdır. Cennete gireceklere baktığımızda, cennete fakirler, zenginlerden ne kadar önce girecek? Oradaki bir gün dünyanın, yani bu nasların hiçbiri hikaye diye bize anlatılmamış. Helal da belli haram da belli diyor. Bunun ikisine dikkat eden dinini de korur ırzını da korur diyor. Bunlar rastgele söylenen sözler değil. Rastgele değil. Onun için imanı sevme Allah'ın indirdiğini öğrenmeyle mümkün. Cahil her şey yapar. Mesela hepimiz köy yerini görmüşüzdür. Dağda bir çobanla karşılaştığımızda her türlü kabalığı görsek bile çoban der geçeriz değil mi? Gerçi şimdiki çobanlar cep telefonları, tezileri her şey var da. Ama yine de bir kabalık var mı? Peki şehirdeki bir adam aynı hareketi yaptığında ona hitap ederken oha çoban mısın lan dersin. Dağdaki adamın sıfatını buna dersin. Dağdakine yakıştırırsın. Şehirdekine ne yapmasın? yakıştırmasın. Neden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam köylerde yaşayan kaba saba olur diyor ve hep şehirde yaşamaya insanlara ne yapıyor? Teşvik ediyor. Neden? Çünkü şehirde yaşayanlar daha medeni olur. Medine'nin şeyi medenilikten yani e, görgü kurallarını bilmekten gelen bir kelime. Şehirlerde yaşamayı hep ne yapıyor? Teşvik ediyor. Köyde oturan diyor kaba saba olur. İhtiyarları şeytan, gençleri söz dinlemez mümin doğrudan leş gibi kokarda gelir diyor Bakın. neden çünkü oradaki hukuksuzluk kabalık ilimsizlik insanları her türlü şeye ne yapıyor sevk edebiliyor onun için imanı sevme küfürden hoşlanmama insanın bulunduğu yerle de alakalı mesela hicret bablarına baktığımızda eğer can emniyeti mal emniyeti iman emniyeti yoksa Oralardan ne yapın? Hicret edin diyor. Bakın Peygamber Aleyhisselam'ın can emniyeti gidince ne yaptı? Ne yaptı? Mekke'den Medine'ye hicreti seçti. Onun için imanı sevme imanın gereğiyle ameli gündeme getirir. Amel gelmemişse sıkıntı neyse hangi mesele olursa olsun onu hemen ne yapacağız? giderme yoluna gideceğiz eğer gidermezsek zaten ahirette ateşle bu gidecek çünkü mesela bir ayet-i kerimede hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz ne yaparız diyor sizi olduğunuz yerde bırakırız ateşe göndeririz ne demek istiyor hüda kuran beyan ne sünnet o müminler kim sahabe Kur'an ve sünnetin indiğinde o sahabenin inandığı, iman ettiği gibi iman etmezseniz ahirette zaten bu ateşten orada ne yapacaksınız? Terbiye olacaksınız. Yani onların terbiye etmediğini kitap ve sünnetin ateş ne yapar? Terbiye eder diyor. İşte isteyen imanesin, isteyen küfretsin derken inananın işlediği suçla cahilin işlediği suçta aynı değil. Yani Kişinin cahilane işlemiş olduğu bir şeyde tevbe hakkı doğuyor. Bilerek, isteyerek yapmış olduğu bir şeyde tevbeden de mahrumiyet gibi gündeme geliyor. İşte imanı sevdiğinde tevbe, küfrü sevdiğinde ise tevbeden mahrumiyet. Onun için hangi mesele olursa olsun bunların hepsine dikkat ederek geleceksin. Ha demek ki sevdiğini Allah için seveceksin. Buğuz ettiğini ne yapacaksın? Allah için buğuz edeceksin. Bu iman tarafında. Peki yer değiştirmişse ne olur? Yani birini severken ya ben bundan hoşlanmıyorum Müslüman bile olsa. Ne oldu? Şimdi fıtri bazda insan hani birinin ahlakından hoşlanmayabilir. Üfeti keser. Ama Tevhid boyutunda Allah'ın sev dediği birisi, simsiyah bir köle de olsa, Habeşli bir köle de olsa sevmek zorunda mıyız? O razı olmuş. Yani Allah'ın razı olduğundan sen de razı olmak zorundasın. Bu babı kafanıza göre gidin okuyun, rahatlıkla anlarsınız. Kafanıza göre değil mi? Yani naslara göre. Peki küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İmanın alametlerinden Asabı uhdudu hiç okudunuz mu bakın demir taraklarla sinirleri tarandığında o rahip dininden dönüyor mu ve oradaki despot zalime vezirlik yapan o insan o çocuğa geldiğinde gözleri açıldığında dönüp de saraya kralda görünce senin benden başka Rabbin ne var sana bu gözlerini nasıl bahşetti deyip de sıkıştırınca çocukla rahip veren var ya. Onu da testereyle kafası ikiye bölündüğünde döndü mü? Niye dönmedi? Aynen Musa'nın topladığı sihirbazlar, Musa'nın asası sihirbazların bütün şeyini yuttuğunda ilk iman eden kim? Ve Firavun onları and olsun ki diyor sizi çaprazlama keseceğim. Ve hepinizi çarmağa gireceğim, öldüreceğim dediğinde sihirbazlar ne diyor? Hı? İmanın sevilmesini anladınız mı? Oradaki cümleye bakın şimdi. Vallahi diyor Allah bize hidayet etmişken biz asla ondan dönücüler değiliz. Vallahi biz artık sabredeceğiz ve karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz diyor. Firavun hepsini doğuruyor. Ashab-ı da ateşleri yakıyor. Bu çocuğun Rabbinin adıyla dediğinde Bütün oradaki topluluk La ilahe illallah kelimesini Söyleyince ne yapıyor Hepsini ateşe atarken Orada kadının birisi tereddüt ediyor Kucağındaki emzikteki Çocukla Allah ona yardım ediyor Ne diyor Atla ana atla Ahiretteki ateş Buradakinde Daha beter Bunlar bize neden anlatılıyor Anladık mı şimdi imanı sevme, küfürden tiksinmeyi, küfre girmektense ateşe girmeyi eylemeyi? Çünkü mükafat orada. Ha, son bir örnekte yine İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verelim. İbrahim Aleyhisselam'ı neyle korkutuyorlar? Çünkü onların da bir cezalandırması, mükafatları var. Bunların cezalandırması ne? Bu da ateş. Putlarını kırdı diye buradaki cehennemde ne yaptılar? Yakmaya çalıştılar. İbrahim'i de o ateşle korkuttuklarında İbrahim ne diyor? Seçin bakalım diyor. Bu ateş mi hayırlı ahirette kim? Benim buna girmem benim için hayırlı diyor. Ve siz diyor bunları Allah'a eş koşmaktan korkmuyorsunuz da diyor. Ben sizden korkacağım diyor. Ve İbrahim'i tutuyorlar. Ateşe atıyorlar. İşte bu. Küfre girmektense ateşe girmeyi yeyleme budur. Allah bize böyle imanı nasip etsin. Bu imanı anlamadığımız müddetçe imanı sevdik sadece sözde kalır. Kendimizi aldatmaktan başka hiçbir şeyimiz olmaz. Hangi meseleyle küçücük olsun Taalut'tan Caalut kıssasındaki gibi küçücük bir meseleyi ihlal seni onun eşiğine kadar verir. Açık bıraktığın her kapıda cennet gibi bir nimet elinden ne yapar? Gidiverir. Allah subhanahu ve teala imanı sevdirsin. İmanı sevecek amelleri bizlere işlemeyi nasip etsin. Hem bize hem eşimize hem de kıyamete kadar gelen nesle küfrün, fıskın, isyanın her türlüsünden de bizi uzak kılsın. Rabbim subhanahu ve teala razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun ve kendisi için, rızası için sözde, elde hangi şeyden olursa olsun mücadele eden Müslüman kardeşlerimize de yardım etsin. Allah Subhanahu ve teala ihtiyaç onunda olan insanların ihtiyacını gidersin. Dua isteyen insanların da duasını kabul etsin. Elhamdülillah.